Bismillahirrahmanirrahim. 3741 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem hayır kalpleri çeviren Allah'a yemin ederim ki diye yemin ederdi. 3742 Salim babasından rivayet ediyor. Ali sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederken hayır kalpleri çeviren Allah'ın adıyla yemin ederim ki derdi. 3746 salim babasından bir defa aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer'i babama yemin ederim babama yemin ederim derken işitti bunun üzerine şüphesiz Allahü Teala atalarınıza yemin etmenizi yasak eder buyurdu. Hazreti Ömer der ki Allah'a yemin ederim köy sonra ne bilerek ne de başkalarının sözünü naklederek atalarımın adına yemin ettim. 3747 ve 48 aynı 3749 Ebu Hurayrâ'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem Atalarınızın, analarınızın ve putların adı ile yemin etmeyin. Yalnız Allah'ın adı ile yemin edin. Doğru söze yemin edin. buyurdu. 3750 Sabit bin Eddah'tan Ali sallallahu aleyhi ve kim yalan olarak İslam'dan başka bir din adıyla yemin ederse o dediği gibi olur. buyurdu. 3751 yine Aynı kim yalan olarak İslam'dan başka bir din adı ile yemin ederse o dediği gibi olur. Kim bir şeyle kendi kendini öldürürse ahirette aynı şeyle azap olunur. 3752 burayı deden Ali sallallahu aleyhi ve sellem kim İslam'dan uzağım derse eğer bunu yalancılıktan söylüyorsa o dediği gibi olur. Eğer doğru olarak İslam'dan çıktığına inanarak söylüyorsa Müslümanlığı tehlikeye girer, İslam'a salim dönemez buyurdu. 3753 Cuhayne kabilesinden Kuteyla adında bir kadından Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna bir Yahudi gelerek şunları söyledi Siz Allah'a eş kılıyor şirk koşuyorsunuz Allah'ın dilediği ve senin dilediğin diyorsunuz ve Kabe hakkı için diyerek yemin ediyorsunuz bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlara yemin etmek isterlerse Kabe'nin Rabbına diye yemin etmelerini Allah'ın dilediği sonra senin dilediğin şeklinde söylemelerini emretti 3754 Abdurrahman bin Semuradan, Ali Salatin ve atalarınızın adına ve tağutlar adına yemin etmeyin. 3755 Ebu Hureyre'den Ali Salatin ve sizden kim? Lata yemin ederim derse hemen La ilahe illallah desin. Kim arkadaşına gel kumar oynayalım derse hemen bir sadaka versin buyurdu. 3756 Saad'tan. Bazı hususlar konuşuyorduk. Lad ve Uziye yemin ettim. Asabi keramdan kiramdan yanımda bulunanlar ne kötü söz söyledin. Git Resulullah'a bildir. Biz senin kafir olduğunu zannediyoruz dediler. Ali Aleyhissalatü vesselam'a gidip durumu anlattım bana. Üç defa La ilahe illallah ahdahu la şerike lehte. Üç defa şeytandan Allah'a sığın. Üç defa da sol tarafına tükür. Bir daha böyle bir şey söyleme buyurdu. 3757 yine aynı. 3758 Bera bin Azib'den. Aleyhisselatü Vesselam bize yedi şeyi emretti. Cenazeleri kaldırmayı, hasta ziyaretini, aksırana kerlah demeyi, davete icabet etmeyi, zulme uğrayana yardım etmeyi, yemini bozmamayı ve selam almayı emretti. 1759 Ebu Musa'dan Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir şeye yemin eder de başkasını daha hayırlı görürsem yeminimi bozar öbürünü yaparım. 3760 Ebu Musa el eşari'de eşarilerden bir cemaattan Resulullah'ın huzuruna girdik kendisinden binek istedik Resulullah vallahi sizi bir şeye bindirmem size verecek bineğim yok dedi bir süre durduktan sonra develer geldi bize 3 deve verilmesini emretti oradan ayrılınca arkadaşlarımdan biri Allah buna hakkımızda hayırlı kılmaz ve vesselamdan binek istedik bize vermeyeceğine yemin etti dedi Ebu Musa der ki bu sözün üzerine Resulullah'ın huzuruna giderek bunu kendisini anlattık. Develer size ben vermedim, Allah verdi. Allah'a yemin ederim ki bir şeye yemin eder de başkasını daha hayırlı görürsem yeminime kefaret verir, hayırlı gördüğümü yaparım buyurdu. 3761 Amr bin Şaib babasından, o da dedesinden Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse bir şeye yemin eder de başkasını daha hayırlı görürse yeminine kefaret versin, hayırlı gördüğünü yapsın. 3762, 63 ve 64 yine aynı. 3765 Adib bin Hatim'den. Ali Selam ve kim bir şeye yemin eder? Başkasını daha hayırlı görürse, hayırlı gördüğünü yapsın, yeminle kefaret versin. 3766, 67 yine aynı. 3768 Ebul Ahves babasından naklediyor. Ali Selam ve Selamaya amcam oğlu var gidip kendisinden bir şeyler istiyorum vermiyor. Benimle ilgilenmiyor da sonra ihtiyacı olursa gelip benden istiyor. Ona bir şey vermemeye, onunla ilgilenmemeye yemin ettim dedim. Ali sallallahu aleyhi ve hayırlı olanı yapmanı, yeminini bozup kefaret vermeni emrederim buyurdu. 3769 Abdurrahman bin Semerden Ali sallallahu aleyhi ve bana bir şeye yemin eder de başkasını daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap, yeminle kefaret ver buyurdu. 3770 ve 71 aynı. 3772 Amr bin Şuayb babasından o da dedesinden. Ali salat ve senin olmayan bir şey hakkında ne adak olur ne de yemin. Günah olan bir şeyi işlemeye ve akraba ile ilişkiyi kesmeye de yemin edilmez buyurdu. 3773 İbn Abbas'tan İbn Ömer'den Ali salat ve selam bir kimse Allah dilerse böyle yaparım diye yemin ederse İsterse o şeyi yapar isterse yapmaz Yeminini bozmuş sayılmaz buyurdu 3774 Ömer bin aleyhi ve Vesselam Ameller niyetlere göredir Herkes niyet ettiği şeye kavuşur Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne hicretse Onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir Bir kimsenin hicreti dünya içinse Dünyalığa kavuşur Kadın içinse onunla evlenir O halde hakikatte hicreti uğrunda Hicret ettiği şeyedir 5775 Ubeydullah bin Umeyr'den Hazreti Ayşe'den şunları işittim: Ali sallallahu aleyhi ve zevcesi Cahşin kızı Zeynep'in yanında eğleşir orada bal iç şerbet içerdir. Bir gün havsa ile anlaştık. Ali sallallahu aleyhi ve hangimizin yanına gelirse ona sen de megafir kokuyor. Megafir mi dedin diyecekti. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve birimizin yanına geldiğinde ona sen de megafir kokuyor. Megafir mi yedin dedi. O da hayır, Cahş'ın kızı Zeynep'in yanında bal içtim. Bir daha bal içmeyeceğim dedi. Bunun üzerine Allah, ey Nebi, zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah gafur ve rahimdir. Allah yeminlerinizi bozmanızı size farz kıldı. Allah sizin Mevla'nızdır, o her şeyi bilen, her şeyi hikmetle çevirendir. Hani Nebi zevcisinden birine gizli bir söz söylemişti, bu onu başkasına bildirince, Allah bu hali haber verdi. Peygamber de bunun bir kısmını bildirdi, bir kısmını gizli tuttu. ki bunu zevcesine söyledi. O zevce dedi ki bunu sana kim haber verdi? O da dedi ki bana her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan haber verdi. Ayşe ve Hafsa'ya hitap ederek eğer her ikiniz Allah'a tövbe ederseniz hakkınızda daha hayırlı olur. Zira kalbiniz kaymıştır ona karşı birbirinizi destekleyecek olursanız şüphesiz ki onun yardımcısı Allah'tır, Cibril'dir ve salih olan müminlerdir. Bunlardan başka melekler de yardımcısıdır. 3776 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam ile beraber evine gittim. Orada ekmek ve sirke vardı. ve Vesselam bana ye sirkene güzel katıktır buyurdu. 3777 ve 78 Kays bin Ebu Gareze'den Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği sıralarda alışveriş yapıyorduk. Bize simsar deniliyordu. Hazreti Peygamber bize daha hayırlı bir isim vererek, Ey tüccar cemaati, bu alışverişe yemin ve yalan karışır, ticaretinizi sadaka vermek suretiyle temizleyin buyurdu. 3779 Kays bin Ebu Garezi'den, Biz pazardaydık. ve Vesselam yanımıza geldi ve, bu pazara alışverişe boş yemin ve yalan karışır. Siz bunlara karşılık kefaret olarak sadaka verin buyurdu. 3780 aynı 3781 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam adak adamayı yasakladı ve şöyle buyurdu. Adak hiçbir hayır getirmez. Ancak bu vesileyle ile cimriden bir şeyler çıkarılır buyurdu. 3782 Abdullah bin Ömer'den yine aynı 3783 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve adak bir şeyini çabuklaştırır ne de geciktirir. Ancak bu vesileyle cimriden mal çıkartır buyurdu. 3784 yine aynı 3785 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem adak adam aynı. Çünkü adak kaderi değiştirmez. Ancak onunla cimriden mal çıkarılır buyurdu. 3786 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse Allah'a itaat etmek üzere nezir ederse itaat etsin. İsyan edeceğim diye nezir ederse isyan etmesin buyurdu. 3787 ve 88 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'a itaat edeceğine ada kadarsa itaat etsin. Sözünü yerine getirsin. Allah'a asi olacağına nezir ederse isyan etmesin, adağını yerine getirmesin buyurdu. 3789 İmran bin Hüseyin'den Aleyhisselatü Vesselam en hayırlınız bana yakın olanınız. Sonra onlara yakın olan, sonra onlara yakın olan, daha sonra onlardan sonra yaşayandır. Bilmiyorum kendisinden sonra iki asır mı, üç asır mı? Daha sonra hiyanet eden, kendisine güvenilmeyen, şahitlik eden, şahitlikleri kabul olunmayan, adak adayan adaklarını yerine getirmeyen ve aralarında pişmanlık çoğalan kavimleri zikretti. 3790 İbn Abbas'tan, Ali Silah'te bir adamı başka birinin boynuna ip takıp götürüken görünce tuttu ve ipini kopardı. Boynunda ip olan adam bunun kendisinin ada olduğunu söyledi. 3791 ve 92 İbn Abbas'tan, bir adam başka birinin burnuna ip bağlamış kabe'yi tavaf ettiriyordu. Ali Silah'te vesile bunu görünce eliyle ipi kopardı. Daha sonra elinden tutarak götürmesini emretti. 3793 İmran bin Hüseyin'den Ali sallallahu aleyhi ve Allah'a isyan edilen yerlerde insanın malik olmadığı hususlarda adak adanmaz. 3794 Sabit bin Et Tahaktan Ali sallallahu aleyhi ve bir kimse yalan olarak İslam'dan başka bir din adıyla yemin etse o dediği gibi olur. Bir kimse bir şeyle kendi canına kastederse kıyamet günü ona aynı şeyle azap edilir. Kişi sahip olmadığı şey üzerinde adak yapamaz 3795 ukbe binamırdan kız kardeşim yürüyerek Kabe'ye gideceğine nezretti bunu ve vesselamdan sordum yürüyebildiği kadar yürüsün yorulunca bir bineye binsin buyurdu 3796 yine aynı ukbe binamırdan kız kardeşim yanlayak ayak açık yürümeye nezretti bunu ve vesselama sorduğumda ona söyle başını kapatsın bir bineye binsin ve 3 gün oruç tutsun buyurdu. 3797 İbn Abbas'tan Gemiye binen bir kadın karıya sağ salim çıkabilme dileğiyle bir ay oruç tutmaya nezretti. Oruç tutmadan öldü. Bunun üzerine kız kardeşi bunu Resulullah'a sordu. Ali sallallahu aleyhi ve onun yerine kendisinin oruç tutmasını emretti. 3798 99 ve 800 İbn Abbas'tan Saad bin Ubade annesinin adak borcunu yerine getiremeden vefat etmesi üzerine Resulullah'tan fetva istedi. Ali sallallahu aleyhi ve onun adağını yerine getir buyurdu. 3801 2 ve 3 İbn Ömer'den Ömer İslam'a girmeden önce mescide Aram'da bir gece itikafa gireceğini nezletti. Onun hükmünü Resulullah'a sorunca babamın itikafa girmesini emretti. 3804 Kab'in Malik'ten Tevbem kabul olunduğunda Resulullah'a ya Resulullah malımı Allah Resulü'ne sadaka ediyorum deyince ve vesselam malın bir kısmını kendine bırak böylesi senin için daha hayırlı olur buyurdu 3805 3806 ve 7 yine aynı 3808 Ebu Hureyre'den Hayber Savaşı'nda Ali salatü vesselam'la beraberdik. Oradan ganimet olarak mal, arazi, eşya, kumaş ve elbise aldık. Dubey Pawurlarından Rifabın Zeyt adında bir adam Ali salatü Mitam adında bir siyahi köle hediye etti. Ali salatü vesselam Vadül Kara'ya doğru çıktı. Vadül Kara'ya varınca Mitam Ali salatü vesselam'ın yükünü indiriyordu. Kendisine bir ok isabet etti ve orada öldü. Bunun üzerine ashabı "Müjdeler olsun, cennete gireceksin." deyince Ali salatü vesselam "Hayır" Nefsimi iradesiyle yaşadığım elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Hayber'den alınan ganimetlerden hakkı olmayarak aldığı bir aba ateş olarak onu yakıyor dedi. Asap bunu duyunca işlerinden biri bir ayakkabı kayışı getirip Resulullah'a teslim etti. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sellem eğer getirmeseydin bu da sana ateş olup seni yakardı." buyurdu. 3809 ve 10 Abdullah bin Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse yemin ederken inşallah dese istisna etmiş olur. Yemini katileşmez buyurdu. 3811 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam Bir kimse yemin ederken inşallah Allah dilerse dese o kimseye yemin ettiği işi yapıp yapmamakta muhayyerdir. Yemini katileşmez buyurdu. 3812 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Davut peygamberin oğlu Süleyman bir gün Vallahi bu gece muhakkak 90 karımı dolaşacağım. Hepsi de Allah yolunda savaşan birer kahraman doğuracaklar dedi. Yandaki arkadaş inşallah dedi. Fakat Sülü Süleyman inşallah demedi. Akşam olunca zevzelerin hepsini dolaştı ancak onlardan sadece bir tanesi doğum yaptı. Doğan çocuğun da ağzası tam değildi. Muhammed'i elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer inşallah deseydi hepsi doğurur ve doğanlar Allah yolunda savaşan birer kahraman olurlardı. 3813 Ukra bin Amr'dan Aleyhissalatü Vesselam nezir kefareti, yemin kefareti gibidir. Buyurdu. 3814 Ayşe annemizden Aleyhissalatü Vesselam masiyet olan hususlarda asla nezir olmaz. Buyurdu. 3815'ten 20'ye kadar Ayşe annemizden Selam. masiyet olan hususlarda asla nezir yapılmaz eğer yapılırsa bunun kefareti yemin kefareti gibidir buyurdu 3821 22 23, 24, 25 aynı 26 aynı 3827 yine aynı 3728 29, 30, 31, 32 yine aynı 3833 Enes'ten ve Selam. kolları iki adamın omuzunda olduğu halde zorlan yürüyebilen yaşlı bir adamı görünce buna ne oldu dedi. Onlar yürüyerek Kabe'ye gitmeye nezletti dediler. Bunun üzerine Allah bu adamın nefsine zulmetmesine muhtaç değildir. Ona söyle bineğine binsin buyurdu. 3834 ve 35 yine aynı. 3836 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam bir kimse yemin ederken inşallah dese istisna etmiş olur. Yemini katileşmez buyurdu. 3837 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Süleyman Aleyhisselam vallahi bu gece muhakkak 90 karımı dolaşacağım. Hepsi de Allah yolunda savaşan birer erkek çocuğu doğuracaklar deyince kendisine inşallah de dediler. Fakat Süleyman inşallah demeden kadınlarını dolaştı. Onlardan sadece bir tanesi doğum yaptı. Doğan çocukta yarım idi. Daha sonra Ali Selahattin eğer inşallah deseydi Yemin'i yerine gelir ve arzuna kavuşurdu dedi.